Özel günlerimde Kur'an dersime devam edebilir miyim? Evde yapıyorum hafızlığımı diyor. Bir de derslerimi anneme veriyorum. Annem de özel günlerindeyken Kur'an'ın yüzüne bakarak beni takip edebilir mi? Annem hafız değil demiş hocam. Evet yani ne güzel evde hafızlık yapıyor. Bu kardeşimiz öğrenci. Annesi de bir nevi öğretici olduğu için. Hı hı. Hanefi Şafii mezhebi olaya çok olumlu yaklaşmıyor ama Maliki ve Hanbeli mezhebinde. Bu durumda olan hanımefendilerin Kur'anı elle tutarak okuması, ezber yapması da bir sakıncı olmayacağını söylüyorlar. Bu iştiratten istifade ederek hafızla devam edebilirler. Zira hafızlıkta ara vermek biraz sıkıntılı oluyor. Bu bir mazerettir. caizleri bu bunu yapsınlar inşallah.